2901 Havs Korku namaz Babı, Ebu Ayyâş el-Zürek'e radıyallahu an anlatıyor. Biz Uskvan'da Resulullah aleyhissalatü vesselam ile beraberdik. Müşriklerin başında henüz Müslüman olmayan Halid İbn-i vardı. Öğleyi kılmıştık. Müşrikler kendi kendilerine aralarında şöyle konuştular. İyi bir fırsat elimize geçmişti. Onlar namazda iken saldırsaydık ya. Bunun üzerine hemen kasr namazı kısaltma ile ilgili ayet öyle ile ikindi arasında nazil oldu. İkindi vakti olunca, Resulullah aleyhissalatu vesselam kalkıp kıbleye karşı durdu. Müşrikler de önlerindeydi. Arka tarafına da bir saf yaptı. Bu safın arkasına da bir saf koydu. Resulullah rüküye varınca hep birlikte rükü yaptılar. Resulullah secde yaptı. Hemen arkasında ishaftakiler. Ve secde yaptı. Diğerleri rükudan doğrulup onları korumak üzere kıyamda kaldılar. Bunlar iki secdeyi tamamlayıp kalkınca arkalarında bulunanlar secdeye gittiler. Sonra Resulullah'ın arkasında İsaftakiler diğerlerinin yerlerine gittiler. Arkadaki Saftakiler de öndekilerin yerine ilerlediler. Sonra Resulullah rüküye gitti. Hepsi onunla birlikte rükü yaptı. Sonra Resulullah secde yaptı ve hemen arkasında ishaftakiler de secde yaptılar. Bu sırada arkadakiler bunları korumak üzere kıyamda kaldılar. Aleyhisselatu ve selam ve arkasındakiler oturunca en arkadakiler secdeye gittiler. Sonra hep beraber oturup hep beraber selam verdiler. 2902 Havs korku namazı babı i̇bn Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam korku namazını iki gruptan birine tek bir rek at olarak kıldırırken, diğer grup düşmana karşı durmuştur. Kılanlar kalkıp, düşmana dönük vaziyette bekleyen arkadaşlarının yerine geçtiler. Onlar da gelip Resulullah'ın arkasına geçtiler. O da bunlara bir rek at namaz kıldırdı. Sonra da bu iki gruptan her biri birer ekat namazı kaza ettiler. 2903 Havs korku namazı babı, Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyar. Resulullah aleyhissalatu vesselam da cimam ile usfan arasına, müşriklerle sarılmış bir yere indi. Müşrikler aralarında bu Müslümanların bir namazları var toplulacaklarlar. Bu onlara evlatlarından da, bakirelerinden de kıymetlidir. İşte bu, ikindi namazlarıdır. Hazırlığınızı yapın. Üzerine toptan bir kere de kullanın dediler. Cebrail aleyhisselam, Resulullah aleyhissalatu vesselam'a gelerek absabunu iki kısma ayırmasını, onlardan bir grupla namaz kılarken diğer grubun geri tarafta ayakta beklemesini, tedbirli olmalarını ve silahlarını beraberinde almalarını, birinci gruba bir rekat kıldırmasını, bu kısmın birinci rekattan sonra geri çekilmesini, arkadaki grubuna ilerlemesini, bu yeni gruba da bir at kıldırmasını Böylece her bir grubun Resulullah'la birlikte birer rekatledinin olmasını, Resulullah'ın da böylece iki rekat kılmış olmasını emretti. 2.904 Havs korku namazı babı, Abdullah İbni Ünev'si radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, beni Halid İbni Sufyan el-Huzli'yi öldürmem için bulunduğu yere gönderdi. O, Urane ve Arafat taraflarındaydı. Git onu öldür. Dedi ben onu gördüğümde ikindi namazının vakti girmişti. Kendi kendime bu herisi öldürme. İşi onunla benim arama gidip namazımı geciktirmesinden korkarım dedim. Ara vermeden ilerledim. Hem yürüyor hem de ima navazımı namazımı kılıyordum. Herife tam yaklaşmıştım ki. Sen kimsin dedi. Araplardan bireyim. Duydum ki. Şu adam için asker topluyormuşsun. Onun için sana katılmaya geldim. Evet ben bu işin içindeydim dedi. Onunla bir müddet yürüdüm. Öldürmeme imkan sağlayacak bir fırsat doğunca kılıçla tepesine bindim ve geberttim. 2.905 5 vakit namaza bağlı götür nafileler. İm-i Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte 2 rekat öğleden evvel, 2 rekat sonra, keza 2 rekat adan sonra. Rekat akşamdan sonra. iki rekat yatsıdan sonra namaz kıldım. Akşam ve yatsıdan sonrakiler. Evindeydi. 2.906. 5 vakit namaza bağlı götür nafileler. H.Z. Ayhe Rab'i Allah'u An'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, sünnette gelen 12 rekatin devam ederse Allah ona cennette bir ev bina eder. Bu 12 rekatin, Dördü öğleden önce, ikisi öğleden sonra, ikisi akşamdan sonra, ikisi yatsıdan sonra, ikisi de sabahtan önce. İki bin Beş vakit namaza bağlı dört yıbnafileler. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. İki namaz var ki Resulullah aleyhissalatu vesselam bunları ne gizli nezalim olarak seferde ve hazerde hiç terk etmedi. Sabahtan önce iki rekat. ikindiden sonra iki rekat. 2908. Beş vakit namaza bağlı nafileler, H.Z. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam sabah ve ikindi hariç her namazın arkasından iki rekat nafile kılardı. 2.909 Beş vakit namaza bağlı nafileler, H.Z. Ali radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve vesselam nafilelerden hiçbirine Sabah namazını iki rekatlik nafilesi kadar aşırı ilgi göstermemiştir. 2.910 5 Vakit Namaza Bağlı Gatib Nafileler Ebu Davud'un Ebu Hüleyher Allahu anh'dan kaydettiği bir rivayette şöyle gelmiştir. Sizi Atlılar edecek kovalayacak bile olsa o iki rekatı terk etmeyin. 2.911 5 Vakit Namaza Bağlı Gatib Nafileler Nisai'nin bir rivayetinde sabah namazından önce kılınacak iki rekat nafile namaz dünyanın tamamından daha hayırlıdır denmiştir. 2.912 Beş vakit namaza bağlı rakip nafileler Yine Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam sabah namazında izanla ikamet arasında hafif iki rekat namaz kılardı. 2.913 Beş vakit namaza bağlı rakip nafileler Diğer bir rivayette şu ibare var. O iki rekatı öyle hafif tutardı ki, ben, bunu da Fatihaya okudu mu? Derdim. 1914. Beş vakit namaza bağlı dört nafileler. Nesai'nin bir başka rivayetinde şöyle gelmiştir. Müezzin sabah ezanının birincisini bitirip sükrut ettiğini kalkar. Sabah namazından önce ve ufukta fecvin açılmasından sonra iki rekat hafif namaz kılar. Sonra da sağ yanının üzerine uyurdu. 2915. Beş vakit namaza bağlı katıl nafileler, i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam sabahın iki rekatında çoğunlukla, şunları okudu. Birinci rekatta nâlen, Ey müminler ki, biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına esbata indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri katından verilen kitap ve ayetlere iman ettik. Onlardan hiçbirini kimine inanmak, kiminin inkar etmek suretiyle diğerinden ayırt etmeyiz. Biz, Allah'a teslim olmuş Müslümanlarız Bakara 136, 2. Rekatte de, Al-i İmran Suresindeki şu ayet ne alen? Peki, Ey ehl Kitap Yahudiler! Hristiyanlar hepiniz bizimle sizin aranızda misali ve adil bir kelimeye gelin. Şöyle diyerek, Allah'tan başkasına tapmayı, ona hiçbir şeyi eş tutmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler diye tanımayalım buna rağmen eğer yine yüz çevirirlerse. O halde deyin ki, şahit olun. Biz muhakkak Müslümanlarız. 64. Ayet 2916 5 vakit namaza bağlı götür nafileler. Ebu Hüreyre Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam sabahın iki rekatında çoğunlukla şunları okudu. Ey miminler deyim ki, biz Allah'a, bize indirilen Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İsa'ka, Yakup'a ve torunlarına espat indirilere, Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri katından verilen kitap ve ayetlere iman ettik. Onlardan hiçbirini kimine inan, kimini inkar etmek suretiyle diğerinden ayırt etmeyiz. Biz, Allah'a teslim olmuş Müslümanlarız. Bakara 136, 2. Rekatte de Ey Rabbimiz! Senin indirdiğin o kitaba inandık. O peygambere de tabi olduk. Artık bizi birliğini ve peygamberlerini tanıyan şahitlerle beraber yaz. Al-i İmran 53 ayetini okurdu. 2917 5 vakit namaza bağlı nafileler yine Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam sabahın iki rekatinde şunları okurdu. Kul ye le kafirun ve kul yallahu ehad. 2918. 5 vakit namaza bağlı dört nafileler Tirmizi'nin İbn Mesud'dan kaydettiği bir rivayette şöyle gelmiştir. Ben bir ay kadar Resulullah Aleyhissalatu ve selamı gözüyle takip ettim. Sabahın farzından önce kılınan iki rekatinde şu sureleri okuyordu. Kul Yeyyübel ye Kafirun ve Kul Hüvallahu Ahad, 2919, 5 vakit namaza bağlı götüb nafileler. Bu rivayet Nisa ile biraz farklı şöyle gelmiştir. Ben Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'ı, 20 kere göz ucuyla takip ettim. Akşamın farzından sonra kılınan iki rekatle, Sabahın farzından önce kılınan iki rekat pekâfilun ve ihlas surelerini okuyordu. 2925 Vakit Namaz'a bağlı gâtıb nafileler H.Z. Allah'u An'a anlatıyor. Resulullah ve selam sabahın iki rekat nafilesini kıldı mı? Uyanık şampiyeninle konuşurdu. Değilsem. Müezzin namaz için ikamet okuyuncaya kadar yatardı. 2921 5 Vakit Namaz'a bağlı gâtıb nafileler ve Zebur'e göre adı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve buyurdular ki: birimiz sabahın farzından önce iki rekatlik sünneti kılınca sırtı üzerine yatsın." 2922 5 vakit namaza bağlı olan nafileler. Muhammed İbnu İbrahim Ceddikays İbnu Amid'den anlattığına göre Resulullah Aleyhissalatu ve selam geldi ve namaza duruldu. ''Onunla birlikte de sabah namazını kıldım. Sonra namaz bitince beni namaz kılar buldu. Ağır ol ey Kays!'' dedi. ''Bir namaz daha mı kılıyorsun? Ben sabahın sünnetini kılmamıştım onu kılıyorum.'' deyince, ''Öyleyse hayır. Bunda bir beis yok.'' buyurdu. 2923. Beş vakit namaza bağlı nafileler. Abdullah İbn Malik İbni Buhayna radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam ikamet başladıktan sonra namaz kılmakta olan bir adam gördü. Resulullah ve Vesselam namazdan çıkınca halk adamın etrafını sardı ve Resulullah ona sabahı dört mü kılıyorsun? Sabahı dört mü kılıyorsun dedi. 2924. Beş vakit namaza bağlı katı nafileler. Abdullah İbnu i Sercis radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam sabah namazını kılarken bir adam mescide girdi. Mescidin yan tarafında sünneti kıldı. Sonra Resulullah o dahil olup onunla da farzı kıldı. ve Vesselam namazı bitirince, Ey falan! Şu iki namazdan hangisini sayıyorsun? Tek başına kıldığını mı? Bizimle kıldığını mı? Buyurdular. 2925 Beş vakit namaza bağlı gıdif nafileler. Ebu Seleme radıyallahu an anlatıyor. Ashabtan bir cemaat ikameti işitmişti. Hemen sünnet namaza kattılar. Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara, iki namazı beraber mi kılıyorsun? Namazı beraber mi kılıyorsunuz? Diye çıkıştı. Bu, hadise sabah namazı sırasında ceyran etmişti. 2926, 5 vakit namaza bağlı gıdık nafileler, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, kim sabahın iki rekatini vaktinde kılamazsa güneş doğduktan sonra kılsın. 2927. Beş vakit namaza bağlı katil nafileler, İbn-i Ömer radıyallahu anhümaden anlatıldığına göre, sabah namazının sünnetini kaçırdığı olmuştur. Ancak güneş doğdu sonra onu kaza etmiştir. 2928. Öğlenin sünnetleri. H. Z Ali radıyallahu anh anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam öğleden önce 4. Öğleden sonra da 2 rekat kılardı. 2.929 Öğlenin Sünnetleri Yine Tirmiz'in girdiği rivayetinde Hazreti Aişe şöyle der. Resulullah Aleyhissalatu vesselam öğlenin farzdan önceki 4 rekatli sünneti. Namazdan önce kılamazsa sonra kılardı. 2.930 Öğlenin Sünnetleri Ümmü Habibe radıyallahu -e anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdular ki, Kim öğleden önce 4, öğleden sonra da 4 rekat nafile kılarsa, Allah onu ateşe haram eder. 2931, öğlenin sünnetleri, bir rivayette de şöyle gelmiştir. Kim öğleden evvel 4, öğleden sonra da 4 rekat nafile kılmaya devam ederse Allah onu ateşe haram eder. 2932 Öğlenin sünnetleri Hz. Ebû Eyyûb radıyallahu an anlatıyor. Resûlullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Öğlenin farzından önce tek bir selamla kılınan 4 rekat nafile var ya, bunların önünde sema kapıları açılır. 2933 Öğlenin sünnetleri Abdullah İbnü's Saîd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Güneş'in zevalinden sonra ve öğleden önce dört brek at namaz kılardı ve derdi ki, Şimdi, sema kapılarının açıldığı bir vakittir. Bu anda salih bir amelin oray yükselmesini isterim. 2934 Öğlenin Sünnetleri H. Z. Ömer Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki öğleden önce zevalden sonra dört rekat vardır ki bunlar seherde emsalleri değerindedirler. Her ne varsa bu saatte mutlaka Allah'ı tesbih eder. Resulullah sonra şu ayeti okudular. Allah'ın yarattığı şeylerin gölgeleri sağa sola vurarak Allah'a boyun eğerek secde etmekte olduklarını görmüyorlar. Mınah 48-2935 2. Sünneti H Z Ali radıyallahu anh anlatıyor. Desturullah aleyhissallatu Vesselam ikindiden önce iki rekat kılardı. 2936. İkindinin sünneti. İm Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Desturullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki ikindiden önce dört rekat ile kılan kimseye Allah rahmetini bol kilsin. 2937. İkindinin sünneti. H Z Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sulullah aleyhissalatu ve selam ikinci namazından önce dört rekat nafile kılardı. Bunların arasını ikinci rekatin teşehhüdünde makar ve meleklerle Müslüman ve müminlerden onlara tabi olanları selam ile ayırırdı. 2938. İkincim Sünneti. H ve ayşe adıyla Allahu anha anlatıyor. Resulullah sulullah aleyhissalatu ve selam. Bana. Günümde ikinci namazından sonra iki rekat nafile kılarak gelirdi. 2939 İkincinin sünneti. Hz. Ayşe bir başka rivayette şöyle demiştir. İkindi namazından sonra kıldığı iki rekatı yanımda hiç terk etmedi. 2940 İkincinin sünneti. İbn Abbas rivayatı Allahu a.s. anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ikindi namazından sonra iki rekat nafile kılmıştır. Çünkü kendisine gelen bir malın taksimini yapmış. Bu meşguliyet onun öğle namazından sonra kılmakta olduğu iki rekatı kılmasına mani olmuştu. Bunun üzerine onları ikindiden sonra kıldı. Sonra bir daha bu iki rekatı kılmadı. 2941, ikindinin sünneti, Muhtar İbnu i Fulfur anlatıyor. H. Z. Enesken ikindiden sonra kılınacak nafile namaz hakkında sordum dedi ki, H. Z. Ömer ikindiden sonra nafile kılanların ellerine sopayla vururdu. Biz iki rekati, i Resulullah devrinde güneş battıktan sonra akşam namazından önce kılardık. Bizi bunu kılarken Efendimiz görürdü Deni ne emri derdi ne deneyi derdi. 2942 Akşam Namazının Nafilesi H.Z.N.S. Radiyallahu An anlatıyor. Müezzin Akşam Ezan'ın okuduğu Zaman Resulullah ve Vesselam'ın ashabından bir grup kalkıp mescidin sütunlarına doğru koşup Resulullah ve Vesselam evinden çıkıncaya kadar akşamdan önce ikişer rekat nafile kılıyordu. Müslimin rivayetinde şu ziyade var. Bazen bir yabancı gelip mescide girecek olsa namaz kılanların çokluğunu görünce akşamın sargını kılınmış zannederdi. 2943 Akşam Namazının Nafilesi Abdullah İbn-i Murafsel el el-Müzen'i radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam dediler ki, akşamdan önce iki rekat namaz kılın. Efendimiz sonra, insanların bunu bir sünnet yapmasından korkarak duyuyen kızım dediler. 2944, akşam namazının nafilesi, sahihinin kaydettiği bir başka rivayette şöyle gelmiştir. Resulullah ve vesselam, Akşam namazından önce namaz kılın dediler ve bunu üç kere tekrar ettiler. Üçüncü de ise. Halk bunu bir sünnet edinir korkusuyla. Lüleyen buyurdular. 2945 Akşam namazının nafilesi. i̇bn Ömer radıyallahu an) anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamla birlikte. Akşam namazından sonra hani i saadetlerinde iki rekat nafileyi kıldım. 2946 Akşam namazının nafilesi, Kab'i ibn-i Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Beni Abdül Eşrem mescidinde akşam namazını kılmıştı. Cemaat, Farzı bitirince nafileyi kılmaya başladı. Bunu gören Resulullah, Bu, evlerin namazıdır buyurdular. Nisaide şu ifade vardır. Size, Bu namazı evlerde kılmamız gerekir. 2947 Akşam namazının nafilesi, mekul mersu olarak rivayet etmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim akşam namazından sonra hiç konuşmadan iki rekat bir rivayette dört kılarsa namazı illiğine yükseltilir. 2948 Akşam namazının nafilesi, Huzefiye adıya Allah'u amte benzer bir rivayette bulunmuş ve şu ziyadeyi yapmıştır. Resulullah aleyhissalatu vesselam derdi ki, Akşamın farzından sonraki iki rekat yıkılmada acele edin. Çünkü onlar farz namazıyla birlikte yükselirler. 2949. Yatsı namazının nafilesi Şureh İbnü i Han anlatıyor. H.Z. Allahu Radiyallahu Anh'a Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namazından sordum. Dedi ki, yatsıyı her kılışımda yanıma gelince mutlaka dört veya altı rekat nafile kılardı. Bir gece yağmura yakalandık. Aleyhisselatü a bir post yaydık. Posta, suyun akmakta olduğu bir deliğe hala bakar gibiyim. Efendimizin, elbisesini hiçbir surette yerden sakındığını görmedim. 2950, Cuma namazının nafilesi, H.Z. Cabir Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hutbe verirken bir adam girdi. Resulullah adama, namaz kıldın mı? Dedi. Adam, hayır. Dedi, Efendimiz, öyleyse iki rekatini kıl diye emretti. Bir rivayette şöyle gelmiştir. Kalk, iki rekat kıl. 2951. cuma namazının nafilesi. H. Z. Ebu Hüreyre Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Sizden biri cuma kıldı mı? Ondan sonra da dört rekat kılsın. 2952. cuma namazının nafilesi. Bir rivayette şöyle buyurulmuştur: Senin acele etmen gereken bir şeyin olursa, Mescid'de hemen iki rekatı kıl. İki rekatte dönünce kıl. 2953, Cuma namazının nafilesi. Nafi merhum anlatıyor. i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anhüma, Cuma günü bir adamın Cuma'yı kılarken durduğu yerden hiç kımılda marksızın iki rekat daha kılmaya devam ettiğini görmüştü. Adamı bundan mennetti ve, Cuma'yı dört mü kılıyorsun? Dedi. İbni Ömer. Cuma günü evinde iki rekat kılar ve etrafındakilere, Resulullah böyle kılardı. Derdi. 2954. Cuma namazının nafilesi. Ata anlatıyor. İbni Ömer radıyallahu anhüma Mekke'de Cuma'yı kıldı mı ilerler iki rekat daha kılardı. Sonra biraz daha ilerler ve dört rekat daha kılardı. Medine'de olunca da Cuma'yı kılar sonra evine döner. İki rekat daha kılardı. Bunu de kılmazdı. Bu durumun sebebi nedir? Diye kendisinden sorulmuştu. Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle yapardı dedi. 2955 Bitir namazı H.Z. Gireyde Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Bitir namazı haktır. Kim bunu kılmazsa bizden değildir. Bunu Efendimiz üç kere tekrar etti. 2956. bin Vittir namazı, H.Z. Ali Rab'i Allah'u An anlatıyor. Vittir narnazı farf namaz gibi kesin değildir. Ancak Resulullah Aleyhissalatu Vesselam, allah Allahu Teala Hazretleri tektir. Teki sever. Öyleyse ey ehl Kur'an-ı Vittir'i bu kılın buyurmuştur. 2957. bin Vittir namazı, i̇bn Muhayr anlatıyor. Beni kine neden el muhtici denen bir adam, Şam'da Ebu Muhammed diye künyesi olan bir adamın, litir namazı vacittir dediğini işitti. Kinani dedi ki, ben bunu ubade. İbn-i S. Allahu radıyallahu e sordum da, Ebu Muhammed hata etmiş. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı inledim şöyle demişti. Allah'ı kulları üzerine yazıp farz kıldığı beş namaz mevcuttur. Kim onları eda eder? her herhangi bir eksikliğe meydan vermeden tam yaparsa Allah'a indimde ona verilmiş bir söz vardır. Onu cennete koyacaktır. Onları kılmayana ise Allah'ın bir vaadi yoktur. Dilersen azap eder, dilerse cennete koyar der. 2958 Mikir Namazı i̇bn Ömer Rabiallahu Anh'ıma ant atıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki Gece namazınızın sonu tek olsun. 2959 Vitir namazı İmam Malik İbn Mesud'dan naklediyor. İbn Mesud demiştir ki: Geceleyin kılacağınız namazın sonunu tek kılın. 2960 Vitir namazı Ebu Eyyublerde de Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Vitir her Müslüman üzerine bir akdir vazifedir. Kim beş ile vitri kılmayı severse yapsın. Kim de ile vitir kılmak isterse yapsın. Kim tek vekatla vitir kılmayı dilerse kılsın. 1961 Vitir Namazı, Ümmü Selam'a radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam 13 rekat kılarak vitir yapardı. İhtiyarlayıp zayıflayınca 7 rekatten de vitir yaptı. 1962 Vitir Namazı, i̇bn Ömer radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Vitir gecenin sonunda kılınır. 2963 Vitir namazı Buhari'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir. Gece namazı ikişer ikişerdir. Gece namazından ayrılacağın zaman tek kat daha kıl. Bu sana kıldığın namazların tek olmasını sağlar. 2964 Vitir namazı Abdülaziz İbnü Gürey anlatıyor. He, ze. Allahu anha ya Resulullah ne ile vitir namazı kılardı? diye sorduk. Dedi ki: 1. rekatta tebrik isme rabbecel alayı, 2. rekatta kulyan eyyuhel kafirun suresini, 3. rekatte de kul ahat ve ve muavizete'ni okurdu. 2965 Vitir namazı harince İbnü'l-Muzaffer abi Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve sellem buyurdular ki: Allah size öyle bir namaza indat etti ki, o sizin için kızıl deve sürülerinden daha hayırlıdır. İşte bu namaz bitirdir. Allah onu, sizin için yatsı namazı ile şafağın sökmesi arasına koydu. 2966, bitir namazı, T.Z. Ayhe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam her gece bitir kılardı. Gecenin evvelinde de kıldı. Ortasında da kıldı. Sonunda da kıldı ölümü sırasında gecenin sonunda kıldı. 2967 Vitir namazı Hz. Cabir'a Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem buyurdular ki: Kim gecenin sonunda kalkamamaktan korkarsa Vitir'ini gecenin başında kılsın. Kim gecenin sonunda kalkmayı umuyorsa gecenin sonunda Vitir'ini kılsın. Çünkü gecenin sonunda kılınan namaz gece ve gündüz meleklerinin huzurlarında ve şehadetleri altında kılındığı meşhude mahzurdur. Bu yüzden gecenin başında kılanan ve nazaran daha faziletlidir. 2968. Vikir namazı Ebu Katader adı Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Ebu Bekr adı Allah'u an he Vikir'e zaman kılıyorsun diye sordu. Hz Ebu Bekr. Gecenin başında kılıyorum. Dedi. Aynı şekilde. Vitr'i ne zaman kılıyorsun diye Hazreti Ömer'e de soruldu. Gecenin sonunda kılıyorum. Dedi. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam. Hazreti Ebu Bekre. Sen ihtiyatla anal ediyorsun. Dedi. Hazreti Ömer'e de. Sen de kuvvetli olan. Takvaya uygun olan ile anal ediyorsun. Buyurdu. 2.969 Vitr namazı i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Gece ve gündüz namazları ikişer ikişerdir. 2970, Vittir namazı, Ebu Said radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Vittir namazını kılmadan kim uyur veya unutursa hatırladı veya uyandı hemen kılsın. 2971, Vittir namazı, Ebu Cemre anlatıyor. Ashab-ı Şecere, Rabiallahu anhümden olan Ayiz İbni Amr'a sordum, vittir namazı nakzedilir mi? Eğer, evvelinde vittir kıldıysan ahirinde vittir kılma dedi. Rezin merhum şunu ilave eder. Resulullah aleyhissalatu selam şöyle buyurdular. Bir gecede iki vittir kılınmaz. 2972, vittir namazı, Nafi anlatıyor. Ben, İbni Ömer Rabiallahu anhüle Mekke'deydim. Hava bulutlu olduğu için sabah namazını kaçırmaktan korkuyordu. Tek rekat kılarak litir yaptı. Sonra bulutlar açıldı. Gördü ki daha üzerinde gece var. Bir rekat daha kılarak önceki tek iyi çiftledi. Sonra iki rekat bir miktar namaz kıldı. Sabahın geçmesinden korkunca bir rekat daha kılarak litiri yaptı. 2973 Litir Namazı H.Z. Ayhe Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam bu itirin. İlk iki rekatinde selam vermezdi. 2.974 Bitir Namazı İbn-i Ömer Rabiallahu Anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ilk iki rekatinde selam verirdi. Öyle ki o sırada bazı ihtiyaçları için emirde de bulunurdu. 2.975 Bitir Namazı Muatta'nın bir rivayetini şöyle gelmiştir. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Akşam namazı gündüzün bu itilidir. 2976 Bitir namazı H.Z. Ali Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam bu itilini kılarken şu duayı okurdu. Allah'ın garabından hızana sığınırım. Cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana yapılması gereken çenayı sayamam. Sen kendi nefsine yaptığın övgüdeki gibisin. 2977 Gece Namazı H.Z. Bilal Allahu An anlatıyor. Resulullah. ve selam uyudular ki, size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yaşayan salihlerin adetidir. Rabbinize yakınlık vesilesidir. Günahlardan koruyucudur. Kötülüklere kefarettir. Bedenden hastalığı kovucudur. 2978. bin dokuz yüz yetmiş sekiz. Gece namazı. İbn-i Am' ibn-i Asrabiyallahu anhüma anlatıyor. Zerlullah ve selam buyurdular ki. Kim geceyi on ayet. Okuyarak ihya ederse gafiller arasına yazılmaz. Kim de yüz gecesini ihya ederse kanitin zümresine yazılır. Kim de bin ayet okuyarak geceyi ihya ederse bu arasına yazılır. 2979. bin dokuz yüz yetmiş dokuz. Gece namazı. Yine Ebu Davud da Abdullah İbnu Habeş'i anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a Hangi amel etaldir? Diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Kıyamı uzun olan, 2980. Gece namazı, Ubadet-i Nusramit Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Geceleyin kim uyanırsa şunu söylesin, Allah'tan başka ilah yoktur. O bilir Ortağı yoktur. Büyük O'nundur. hamde O'na aittir. O her şeye kadirdir. Hamd Allah'a aittir. Allah münezzehtir. Allah büyüktür. Bütün amel ve ibadetler için gereken güç ve kuvvet Allah'tandır. Sonra aleyhissalatu selam buyurdular. Rabbim beni affet. Desin veya dua ederse duasına cevap verilir. Eğer abdest alır ve namaz kılarsa namazı kabul edilir. 2981. Gece namazı. Muhyi Muşober Ali Alhuham anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam ayakları kabarıncaya kadar geceleri kalkıp namaz kılardı. Kendisine, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetti niye? Kendini bu kadar hırpalıyorsun denildi. Şükredici bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi. 2982. Gece namazı. Hz. Aşer adı yallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve Selam gece namazını hiç terk etmezdi. Öyle ki hastalanacak veya ağırlık hissedecek olsa oturarak kılardı. 2983. Gece namazı. Hz. Ebubuğrer adı yallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Allah, geceleyin kalkıp namaz kılan ve hanımını da uyandıran. Hanımı intina ettiği takdirde yüzüne su döken kula rahmetini bol kılsın. Allah, geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, kocası intina edince yüzüne su döken kadına da rahmetini bol kılsın. 2984, gece namazı, yine Ebu adı radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu. ve selam buyurdular ki, biriniz uyunca ensesine şeytan üç düğün atar. Her düğümü atarken, düğüm yerine eliyle vurarak üzerine uzun bir gece olsun. Yat dileğinde bulunur. Adam uyanır ve Allah'ı zikir ederse bir düğüm çözülür. Adres alacak olursa bir düğüm daha çözülür. Namaz kılarsa bütün düğümler çözülür ve böylece canlı ve hoş bir halet ki ile sabaha erer. Aksi halde habis ruhu içi kararmış ve uyuşuk bir halde sabaha erer. 2985 Gece Namazı i̇bn Mesud Rabiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir adamın zikri geçti ve sabaha kadar uyudu. Namaz kılmadığı söylendi. Aleyhisselatü Vesselam, bu adamın kulağına şeytan işemiştir buyurdu. 2986 Gece Namazı H.Z. Ayhe Rabiyallahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Mutat bu olarak geceleyin namaz kılan bir kimse, bu uykunun lebe çalmasıyla bir gece uyuya kalsa ve namazını kılamasa Allahu Teala hazretleri onun namazının cevabını yinele yazar. Onun uykusu Allah'ın ona yaptığı bir ikram, bir sadaka olur. 2987 Gece namazı. Yine Hazreti Aişe Allahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Selam'ı Allah Teala hazretleri geceli uyandırmışsa seher vakti geçinceye kadar hizbini tamamlardı. 2988 bin Gece namazı. Mesru Rahimullah anlatıyor. H. Z. Ayşe Allahu anh'a sordum. Resulullah aleyhissalatu Selam'a göre hangi amel et aldı? Bana. Devamlı olan diye cevap verdi. Ben tekrar. Gecenin hangi vaktinde kalkardı dedim. Bağırını yani horozu işittiği zaman kalkardı diye cevap verdi. 2989 bin Gece namazı. H.Z. Ayhe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın gece namazı on rekatti. 1 rekatte tek kılardı. Sabahın sünnetini 2 rekat kılardı. Böylece hepsi 13 rekat olurdu. 2.990 Gece namazı H.Z. Ebu Hübeyir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Biriniz gece namazına kalkınca ilk önce iki hafif sekatle namaza başlasın. E bu Davud da şu ziyade var. Sonra dilediğin kadar uzat. 2991 Kuşluk namazı. Hz. Aher bi anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam kuşluk Namazını her kılışında mutlaka ben de kıldım. 2992 Kuşluk namazı. Abdurrahman İbn Ebî Leyla rahimehullah anlatıyor. Bizle Resulullah aleyhissalatu ve selamın kuşluk namazı kıldığını ümuhani'den başka kimse anlatmadı. O dedi ki, Resulullah aleyhissalatu ve selam fetih günü, benim eve geldi, yıkandı ve sekiz vekat namaz kıldı. Ben bundan daha hafif bir namazı hiç görmedim. Ancak rükü ve secdeleri tam yapıyordu. 2993. Kuşluk namazı. Ebubuayyırer adıya Allahu an anlatıyor. Dostum aleyhissalatu ve selam. Bana her ay üç gün oruç tutmamı, iki rekat kuşluk, yatmazdan önce de vitir namazı kılmamı tavsiye etti. 2.994 Kuşluk Namazı Ebu Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, her gün, sizin her bir bağıtsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir. Her tesbih bir sadakadır. Her tahmit sadakadır. Her bir tehlil bir sadakadır. Emir-i bil maruf bir sadakadır. Nehi-i anil bir sadakadır. Bütün bunlara, kişinin kuşlukta kılacağı iki rekat namaz kafi gelir. 2.995 Kuşluk namazı, yüreğde radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, insanda 360 mafsal vardır. Her bir mafsal için bir sadakada bulunması gerekir. Bunu işitenler, buna kimin gücü yeter dediler. Aleyhissalatu vesselam, mescidde toprağa gömeceği bir balgım, yoldan bertaraf edeceği bir engel. Bunları bulamazsa, kuşlukla tıkılacağı iki rekat namaz 2996, kuşluk namazı, Ebu Zevbe Ebu de derdi radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah Teala hazretleri dedi ki, Ey Ademoğlu, günün evvelinde benim için dört rekat namaz kıl. Ben de sana günün sonunu garantileyeyim. 2.997 Kuşluk Namazı H.Z. Ebu Hüreyre Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Kim kuşluğun bir çift namazına devam ederse, Deniz köpüğü kadar çok da olsa, Allah günahlarını affeder. 2.998 kuşluk namazı Hz. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kim kuşluk namazını 12 rekat kılarsa Allah Teala hazretleri cennette onun için altından bir köşk bina eder. 2999. Kuşluk namazı Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam kuşluğu 4 kılar. Bazen dilediğince de arttırırdı. 3000 Kuşluk Namazı Zeyd İbni Erkam Radıyallahu An Anlatıyor. Resulullah ve selam uyundular ki, Kuşluk Namazı, boduğun yani deve yavrusunun ayağı kumdan yanmaya başladığı andan itibaren kılınır.